Dua etmiş Hazreti Harun, Hazreti Musa Allah kabul etmişsin. Kar için dua etti. Firavun, 40 sene geçmiş. Aradan kar olmuyor. Yine oturup oturuyor yerinde. Peki onun ne yapıyor? Musa Peygamber bir gün asabi adam. Musa Peygamber dedi ya Arap di duay etti 40 sene beri bu arada bir gün kar etmedi oturuyor yerinde gene. Hem de sana karşı şirk koşuyor kendisine yani böyle. Demiş ki ya Musa duanızı kabul ettim demiş. Ama Firavun cömert demiş. O cömertliği benim vereceğim belaya denilmiş, def ediyor demiş. O kadar cömertmiş ki Firavun. Onun için allah Teala ismini Kur'an'da zikrediyor. Nemrut'un ismi yok. Nemrut yok hiç Kur'an'da. İbrahim peygamber, İbrahim Halilullah, hasrına olan Hı. yoktur. Hı. Yani. Gattar, o gaddar, yani. tavaykar. Allah'a zikretiyor ismini. Cömertliğinden Firavun'un ismini zikrediyor. Cömert demiş. Cömertliği benim belama kalkar oluyor denilmiş. Hatta... Şehrin bütün halkının kopusu açıkmış, herkes yeri yemek yermiş sarayında. Hatta bir gün haber almış, bir adam karısına yemek pişirtmiş evde gizli olarak, yani haber almış çağırmış, Niye benim mutfağımda yemedin ki, evinde yemek piştirdin demiş. Demiş ki, ya Firavun, ey hükümdar demiş, yani, ya Firavun demek koşu şimdik hamı kullanıyoruz biz, hani, hükümdar demek. Demiş ki, ya Firavun. benim karım köy kızı demiş. Noatlı yoğurtlu çorba istiyor, noat yoğurtlu çorba istiyor. Senin içinde pişmiyor, yok demiş. Sen de iyi ala yemekler pişiyor köy yeme bu demiş. Tanana gibi yani. Pişmediği için onun ne diye pişti, can istiyor hamile. Ya öyle mi? Öyle şey mi? Unla pişsinler günümüzanda. Madem köylerin canı istiyor demiş.